Bismillahirrahmanirrahim Kariye Suresi Bu surede Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden 11'e kadar Felaket kapısını çalacak olan Nedir o? Felaket kapısını çalacak olan O felaket kapısını çalacak olanın ne olduğunu bilir misin sen? O gün insanlar yaygın tervaneye dönecekler. Dağlar atılmış, renkli yünler gibi olacak. Ama kimin tartıları ağır gelirse, o hoş bir hayat içindedir. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, artık da onun durağı haviyededir. Onun ne olduğunu bilir misin sen? Kızgın bir ateştir. Evet kardeşlerim. Rabbimiz sübhan ve Teala burada da kıyametin o dehşetini ortaya koyuyor. Ve nedir o felaket kapısını çalacak olan bilir misin diyerek o gün insanların yaygın pervaneye döneceğini gidip gelmelerinin dehşet içinde olacağını, bocalamalarını ayrılıp dağılmalarını sanki yaygın bir pervaneye benzetiyor. Dağların atılmış renkli yünler gibi olacağını oraya buraya gidip dağılmakta ve dağlar atılmış yün gibi olacak ifadesiyle de o günkü dehşete işaret ediyor ve Rabbimiz amel edenlerin amelinin varacağı sonucu ve neticede ulaşacakları şeref veya zillete haber vererek kimin tartıları ağır gelirse iyileri kötülüklerine ağır basarsa o hoş bir hayat içinde cennette olacağını ama kimin de tartıları hafif gelirse kötülükleri iyiliklerine karşı basarsa artık da onun durağının halıya olacağını yani cehenneme düşüp yuvarlanacağını buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cehennem Rabbına dert yanıp ey Rabbim benim parçalarım birbirini yiyor ona izin ver de iki kere soluk alsınlar bir kışın bir de yazın soluk alsın dedik Kışın en çok onun soğunu, yazın da en çok onun sıcağını görürler buyurmuştur. Allah bizleri cehennem ateşinden korusun, cennetine sağ zorla girdirilen kulların arasına bizleri de